Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 89 gün kaldı. İngiltere'nin iklim değişikliğiyle mücadele edebilmeleri için gelişmekte olan ülkelere sağlayacağı 1,5 milyar poundluk fon ne yazık ki gezegenin geleceği için atılan büyük bir adım değilmiş. İngiliz hükümeti fonun deniz aşırı ülkelerde sağlık, eğitim ve suya erişimi iyileştirmek için oluşturulan yardım programında bulunan para olduğunu açıkladı. Yani sağlık, eğitim ve sudan kesip iklimi. İngiltere yardım için yeni bir para koymayacak. İklim için ek kaynak oluşturulmadığı takdirde iklim değişikliğinin yaratacağı adaletsizlik mevcut adaletsizlikleri de derinleştirecek. Dünya Gelişim Hareketi İngiltere'nin bu adaletsizliğe neden olmaması gerektiğini söyledi. Ancak hükümet konuyla ilgili yeni bir adım atacağına dair hiçbir işaret vermiyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası İklim Değişikliği paneli IPCC'nin raporunda bulunan ve Himalayalardaki buzulların 2035'te eriyeceğine dair ifade geri çekilmişti. Tam tarihini tahmin etmenin güç olduğu ancak hızla geri çekildiği e, buzulların ifade edilmişti. Dün de Dünya Buzul Takip Servisi dünyadaki tüm buzulların bugüne kadar görülmemiş bir hızda eridiğini açıkladı. Takip servisine göre eğer bu hızla devam ederse 2050'de dünyada hiç buzul kalmamış olabilir. Bu açıklamalar 2009 boyunca 4 kıtada 9 sıra dağda yapılan gözlemlere dayanıyor. 1980'den beri aynı buzulları kaydetmeye devam ediyorlar. Takip Servisi'nin direktörü Profesör Wilfred Haberli 2009'da önceki birkaç yıla göre erimenin azaldığını ancak son 10 yılın buzulların en hızlı eridiği yıllar olduğunu söyledi. Haberli'ye göre birçok buzul önümüzdeki 10 yıl içinde yok olabilir. Bunlar arasında Alpler, Pirene'ler, Ant Dağları ve Rocky Dağları var. Financial Times, Avrupalı markalar H&M, C&A ve Chibo'nun organik pamuktan yapıldığını söylediği ürünlerinde gerçekte genetiği değiştirilmiş pamuk kullanıldığını yazdı. Bağımsız bir laboratuvar ürünlerin %30'unda genetiği değiştirilmiş pamuk bulduklarını açıkladı. Bu ürünlerin üretildiği yer ise Hindistan. Dünyanın organik pamuk ihtiyacının neredeyse yarısı Hindistan'dan karşılanıyor. Bağımsız denetimin önemi burada bir kez daha açığa çıkıyor. Organik sertifikalarda mutlaka güvenilir şirketler aranmalı. Fransa nükleer atıklarını düzenli olarak Rusya'ya gönderiyor. Atıkların büyük kısmını Sibirya'da büyük park alanlarına terk ediliyor. Yani üstlerinde hiçbir koruma olmaksızın açık havada bırakılıyor. Oysaki Fransa durumun böyle olmadığını, nükleer atığı geri dönüştürmek için Rusya'ya gönderdiklerini söylüyor. Bunun doğru olması için gönderilen maddelerin %100'ünün farklı ve işlenebilir bir halde Fransa'ya geri dönmesi gerekirdi. Oysaki geri dönen kısım son derece az. Bunu Fransa Nükleer Güvenlik Hakkında Bilgilendirme ve Şeffaflık Yüksek Komitesi de raporlarında belgeliyor. İşte Greenpeace'te tam bu nedenlerle pazarı pazartesiye bağlayan gece Fransa'da nükleere karşı eylemdeydi. Dört aktivist Rusya'ya doğru yola çıkan nükleer atık yüklü treni durdurmak için gece saat 9'da kendilerini Çarburg'da raylara zincirlediler. Ardından iki aktivist sabah 5.30'da treni durdurdular ve saat 8.30'da Greenpeace kamyonu tren yolunu kesti. Kamyonun üstünde Rusya çöplük değildir yazıyordu. Eylem sayesinde nükleer atıkların Rusya'ya ulaşması gecikti. Greenpeace Rusya'ya yapılan bu gönderimlerin tamamen durdurulmasını talep ediyor ve bu konuda da Fransa'da bir imza kampanyası sürüyor. Bu arada Greenpeace'ten Türkiye'de de bir eylem. Başbakan Erdoğan'a sürpriz ziyaret. Mecliste AKP'nin grup toplantısına giren Greenpeace eylemcisi Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında pankart açarak hükümetin nükleer planlarına hayır dedi. Başbakan Erdoğan'a nükleer inattan vazgeç mesajı veren eylemci polis tarafından gözaltına alındı. Kapalı kapılar ardında ile paylaşılmadan sürdürülen nükleer görüşmelerin bir örneği de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Seçin'in katıldığı bir toplantıda, İki ülke arasında nükleer santral tesisi yapımı işbirliği ortak beyannamesi imzalandı. Yapılan anlaşmanın detayları ise bugüne kadar kamuoyu ile paylaşılmadı. Bugüne kadar uygulanan enerji politikaları Türkiye'nin diğer ülkelere ve fosil yakıtları olan bağımlılığını ortadan kaldıramadı. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını görmezden gelen hükümet halkı ayağa kaldıran nükleer enerji ve hesler yani hidroelektrik santraller. Yeni doğal gaz alım anlaşmaları ve planlanan 47 kömürlü termik santral dışında önümüzdeki dönemler için temel bir enerji politikası önümüze koymuyor. Nükleer santral görüşmeleri ise başka enerji projeleriyle ilişkilendiriliyor. Burgaz dedi ağaç projesinden hoşnut olmayan Ruslar daha karlı olduğunu düşündükleri Samsun-Ceyhan petrol boru hattını dahil olmak peşinde. Bu projeye dahil olmak için de Rusya'nın Türkiye ile yapmak istediği başka anlaşmalar için nükleer santral ihalesini ön koşul olarak koyduğu da dolaşan söylentiler arasında. Kapalı kapılar ardında şaibeli olabilecek işlere karşı çıkan, kirli, tehlikeli ve pahalı olduğu kanıtlanmış nükleer enerjiye hayır diyen 1 milyon radyoaktivist nükleer.greenpeace.org sitesinde bir araya geliyor. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümünde geri sayım devam ediyor. Son 89 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği